713. konu Hazreti Ömer ile Eban bin Said'in emirlik hususunda konuşmaları ve Ala bin El Hedrami'nin Bahreyn'e vali olarak gönderilmesi Ömer bin Hattab Eban bin Saide vazifesini bırakıp Medine'ye geldiğinde sen imamının iznini almadan vazifeni terk edip Medine'ye gelmeye yetkili değildin hele bu halde fakat sen halifeden emin oldun dedi Eban da ben Allah'ın peygamberinden sonra hiç kimsenin emrinde vazife almak istemiyorum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 Hz. Osman Allah bin el-Hedrami'yi kast ederek, Hz. Peygamberin Bahreyn'e gönderdiği ve onun da orada İslam'ı yayarak, insanların itaatini sağlayan, aralarında kalarak oranın durumunu bilen adamı gönder, dedi. Hazreti Ömer de, Eban bin Said bin el-As'ı zorla, çünkü Eban aralarında kaldığı için onları iyi tanır, dedi. Hazreti Ebu Bekir de, ben Hazreti Peygamberden sonra kimseden memurluk almam, diyen bir kimseyi zorlamam, dedi.